Hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin fîl-nâr ve ba'du. Sıhterem Kardeşlerim, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzere olsun. Kardeşler, İmam Bukhari rahimahullahın sahihinde tevhid kitabının dört numaralı hadisi şerifindeyiz. Hadisi Ebu Sa'id El-Kudri radıyallahu anhu zikrediyor. Ve diyor ki bir adam birisinin gece boyunca Kulhuvallahu Ahad suresini okuduğunu duydu. Ve bunu diyor sabah kadar devam ettirdi. Ve sabah olduğunda onu duyan şahıs geldi ve bu durumu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdi. Ve bunu haber verirken de sanki bir gece boyunca bu sureyi okumayı, yani Allahu Ahad İhlas Suresini okumayı sanki azımsadı diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki وَالَّذ۪ي nefsi بِيَد۪ي Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki inha muhakkak ki o yani ihlas suresi kul ahad kuranın üçte birine denkdir buyurdu Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Kardeşler hadisi rivayet eden Abu Said el-Khudri anhu <gülüyor> kendisi ensardandır Khazrec kabilesindendir ki kendisi ağacın altında beyat edenlerden bir tanesi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birçok savaşa katılmış ve babası da Uhud şehitlerindendir. Aman ve Ebu Sa'id yine radıyallahu anhu sahabenin alimlerinden ve fukahasından idi ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan çok hadis rivayet edenlerden bir tanesi. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu an ve kendisi 74 senesinde vefat etmiştir. Şimdi bizler e, baştan beri e, dikkat edecek olmuşsanız, dikkat etmişseniz yeni bir hadis geldiği zaman o hadisi rivayet eden en azından sahabe hakkında nedir? E, kısa da olsa bazı ne yapıyoruz? Bilgiler vermeye çalışıyoruz. Abu Said Al-Huduri radıyallahu anhu da dediğimiz gibi Ensardan, Hazreç'ten ağaç altında beyat edenlerden babası Uhud şehitlerinden kendisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan çokça hadis rivayet edenlerden bir tanesi Ebu Said El-Hudri radıyallahu an ve 74 senesinde vefat ediyor. Hicri. Şimdi diyor ki hadisin serifinde bir adam bir adamı işitti. Şimdi burada işiten kim? Ebu Said El-Hudri radıyallahu an. <gülüyor> Hadisi rivayet eden sahabi. Bunu okuyan ise yani sabaha kadar kul huvallahu ahad ihlas suresini okuyan kimse ise kimdir? Katade radıyallahu anhudur. Katade ibni Nu'man radıyallahu anhudur. Şimdi başka bir lafızda Ahmet İbni Hanbel'in müsledinde gelen lafızda bunu daha iyi anlaşılıyor. Ve diyor ki Katade ibni Nu'man geceyi kul huvallahu ahad suresini okuyarak geçirdi diyor. Ve bunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a zikrettiğinde nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki muhakkak ki İhlas Suresi yani Kul Hüvallahu Har Kur'an'ın üçte birine benztir buyurdu. Şimdi e, Kata'da İbn-i da bu Ebu Sa'id El-Hudri radiyallahu anhu'nun anneden kardeşi, anne tarafından yani annesi bir kardeşi ki kendisi iki, iki birlikte ne yapıyorlar? komşu olarak oturmaktalar. Ve diyor ki sanki adam bunu az gördü diyor, azımsadı. Yani neden Kur'an'ı işte baştan mesela gece boyunca baştan başlayıp bilediği kadar e, ne yapabilir? Okuyabilir. Sadece onun diyor kulhü vallahu ahad okumasını sanki azımsadı diyor. Yani diğerlerine nispeten diğer surelere nispeten onu sanki ne gördü? Az gördü. Az, az gördü, az miktar. E bu mi? Evet, hadisi rivayet eden. Evet kardeşlerim, onu az olarak kabul et. Hadiste dikkat edilecek hususlardan bir tanesi, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yemin şekli. Ne diyor? وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِه۪ي Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ki, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam birçok kereler gelen hadislerde bu lafızlarla ne yapıyor? Yemin ediyor. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Ki Bukhari rahimullah yeminler ve adaklar kısmında bu şekilde gelen hadisleri birçok hadis zikretmiş ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki şeklinde yemin ettiğini ne yapmıştır? Birçok hadislerle bunu belli etmiştir. Tekim Tabarani'de, İbn-i Mace'de gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yemin edeceği zaman veya yemin ettiği zaman وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki şeklinde ne yapardı? Yemin ederdi. Yine Ebu Ebu Şeybe'de Ebu Said radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü yemin etmek istediğinde nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki şeklinde derdi. Peki nefsim elinde olan derken neyi kastediyor? Yani benim ruhum, hayatım, ölümüm ve benim hakkımda dilediği gibi tasarrufta olan, tasarruf hakkına sahip olan veya tasarruf eden Allah Azze ve Celle ye yemin olsun ki. Bunun da açılımını yaptığımız zaman ne? Bu anlaşılmalıdır. Benim ruhumun, ölümümün ve hayatımın sahibi olan ve benim hayatımda dilediği gibi tasarruf hakkına sahip olan Allah Azze ve Celle ye yemin olsun ki. Lafız nedir? Nefsin elinde olan Allah'a yemin olsun ki. Evet kardeşlerim. Bir de hadisten çıkartılan ne diyor? Muhakkak ki diyor bu nedir? İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir. Bu ne demek istiyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Şimdi kardeşler, Kur'an-ı Kerim üç kısımda indiriliyor. Yani üç kısma ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi, üçte biri nedir? Hüküm belirten ayetler. Yani haramdır, helaldir. Diğer, üçte biri neyle? vaatle tehdit içeren vaat içeren işte cezadır veya işte Allah'ı ve Resulü aleyhissalatu vesselamı yalanlayanların cezası veya buna benzer hükmü içeriyor üçte bir. Diğer kalan üçte biri de Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla ile alakalı ayetlerdir. İşte bu surede yani İhlas suresi قُلْ هُوَ اللّٰهُ ahad dendiği zaman da Özellikle isim ve sıfatları ve alakalı yani bu kısımdan isim sıfat tevhidinde. Çünkü burada Allah Azze ve Celle'nin en önemli isimlerinden sıfatlarından olan ahad, bir olması ve samet sıfatları gelmektedir. Ve inşallah ileriki hadiste, bir sonraki hadiste bunların açıklamasını inşallah geniş bir şekilde ele almaya çalışacağız. Şimdi kardeşler ee, bazıları, bazı alimler buna itiraz etmişler. Yani e, tevhid kısmında işte bir ayetel kürsi olsun, bir işte Haşr suresinin son e, kısımları olsun veya Hadid suresinin ilk e, ayetleri olsun. E, ne olmuştur? Belki de tevhid açısından, İhlas suresinden daha büyük bir anlam ifade edebilir gibi bir itirazda bulunmuşlar. Ve biraz önce dediğimiz gibi bunlara Kurtubi Rahimullah, İmam Buhari'nin şerhine yaptığı Müslim'e sahihine yaptığı şerhte buna cevap vermiş ve burada diğer Ayetel Kürsi olsun, diğer hadis suresinin şey başlarındaki olan şeylerde olsun, Ahad ve Samet sıfatı sadece ve sadece İhlas suresinde zikredilmiştir. Şimdi bu kısımlar. Bir de Kur'an'a Kerim kardeşler mana olarak üç kısma ayrılıyor. Mana bakımından. Tevhid kısmı, kısas yani öncekilerin kıssaları, peygamberlerin kıssaları bir de emir ve nehi ile alakalı Allah'ın emrettiği ve nehyettiği şeklinde üç kısmı ayrılıyor. Tevhid, kıssalar, emir ve nehy. Ve bunların hepsi de nedir? Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. İnşa olarak veya ihbar olarak. İnşa ne demektir? Allah Azze ve Celle'nin emir ve nehileridir. Haber dediğimiz zamanda ya Allah Azze ve Celle kendisinden haber verir ya yarattığı mahlukatından, yarattıklarından haber verir veya da biraz önce dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'yi kapsayan, kendisini ilgilendiren ne yapar? İsim ve sıfatlarından haber verir. Kul huvallahu ahad dediğimiz zaman da kardeşlerim Allah Azze ve Celle'ye özel sıfatlardır bunlar. Ahad samet sıfatları. O yüzden tevhidi açıdan ne olmuştur? Kur'an'ın işte biri sayılmıştır. Ki tevhid açısından bu böylelikle ne yapılmıştır? Kabul edilmiştir. Şimdi kardeşlerim sevap olarak Kulhüvallahu ahad sözü yani suresi de ne olmuştur? Ee, Kur'an'ın üçte birine denk olarak getirilmiştir. Yalnız burada bir e, şey vardır ki anlaşılması gereken veya bizim anlamamız gereken e, üçte biri derken kesinlikle işte emir ve yasaklar olarak veya kıssalar olarak tamamını aç, e, kapsadığı manasına gelmez. Biraz önce açıklamasını yaptığımız gibi sadece mana olarak tevhidi içerdiği için ne olmuştur bu? Kur'an'ın üçte birine sebep olarak denk geldi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam zarfından ne yapılmıştır? Beyan edilmiştir. Bir de kardeşler burada anlaşılması gereken hadisten bir tanesi de demek ki Allah azze ve celle'nin kelamı, sıfatı ne arasında ne vardır, üstünlük vardır. Yani bazısı bazısından üstünlük arz edebilir. Bu nasıldır kardeşlerim? Şimdi diyor ki Allah Azze ve Celle, "Mann sekhmin ayetin, onun siha, ne tidi khairi minha onisiha." Biz diyor bir ayeti unutturacak veya nesket edecek hükmünü kaldıracak olursa ne yaparız? Onun bir mislini, yani bir benzerini. Veya ondan daha hayırlısını getiririz diyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin kelamı arasında da veya isim ve sıfatlar arasında ne vardır? Bir tefadül dediğimiz üstünlük vardır. Demek ki bu ayette Allah Azze ve Celle ondan bir benzeri hayır olarak bir benzerini getirebileceği gibi ne vardır? Ondan daha hayırlısını da getirebileceğini söylüyor. Evet hepsi nedir? Allah'ın kelamıdır. Yani düşünün Tevrat olsun, İncil olsun, Kur'an olsun hepsi nedir? Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Ama Müslümanlar bunları içerisinde en üstünün Kur'an olduğunda ne yapmışlardır? İttifak etmişlerdir, icma etmişlerdir. Diyor ki وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْ مِنَ الْعَلَيْهِ sana Kitabı ne yaptık? Hak olarak ve taktik edici olarak. Muheyminen aleyh yani şahit olarak, hakim olarak kime hakim olarak hükmedici? Kendisinden önceki kitaplara hükmedici olarak ne yapmıştır? Kur'an'ı indirilmiştir. Bu konuda da ne vardır? Birçok hadisi şeriflerde gelmiştir kardeşlerim. Yani bu da gösteriyor ki Allah Azze ve Celle'nin kelamı arasında sözleri arasında ne vardır? Tefadül dediğimiz üstünlük olayı vardır ki biraz önce ayeti kerimede getirildiği gibi. Şimdi kardeşler bir de Allah Azze ve Celle'nin sözü olarak kendisinden bahseden ile konuşan arasında bir ne vardır? Üstünlük vardır. Bu ne demektir? Mesela Allah Azze ve Celle'nin kendisine hamd ettiği veya övdüğü veya isim ve sıfatlarını zikrettiği ayetler olduğu gibi İblis'den, Firavun'dan, işte Ebu Leheb gibi e, kafirlerden bahsettiğine vardır? Ayeti kelimeler de vardır. Demek ki kendisinden bahsedilen, yani konu olsun, kelime olsun, kendi arasında da ne vardır? Bir e, üstünlük vardır. Yani düşünün bir iblis kelimesiyle veya bir şeytandan, bir firavundan, Ebu Leheb'den bahsederken o sözleriyle Allah Azze ve Celle'nin kendisini övdüğü, sena ettiği isim ve sıfatları arasında muhakkak ne vardır? E, farklılıklar, üstünlük vardır. Şeyhülislam diyor ki nisbet olarak kelam ikiye ayrılır diyor. İki tane nispet vardır. Biri kendisinden konuşulan, bahsedilen, biri de kendisi konuşulan hakkındadır diyor. Nedir? Bu nispet ikisi arasında üstünlük vardır diyor. Yine mesela Kulhuvallahu Ahad ile da yada ile hep o Ebu Leheb'in eli kurusun arasında ne vardır? Mana olarak veya kendisinden bahsedilen olarak ne vardır? Üstünlük vardır. Bir yerde Kulhuvallahu Ahad peki o Allah birdir derken Allah azze ve celle'nin kelam olarak mana olarak üstünlüğü ve o Abu Lhebin el Kurusul kurdu da lafsa arasında ne vardır muhakkak ki üstünlük vardır ki Şeyhül İslam İbn Teimiye rahimullah bunu açıkça beyan etmiştir ki kulhu Allahu ahad derken Allah Azze ve Celle'nin bir kelamıdır ikisi de kelamıdır ama kulhu Vallahu ahad derken Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Kendinden haber veriyor. Kendi isimden, sıfatından ve kendisini vahfetti. De ki o Allah birdir, sametti, doğmamıştır, doğrulmamıştır şeklinde ne yapmıştır. Kendisini övücü ifadelerle bunu ifade etmiştir. Ama tebbet da ebi leheb, o ebu lehebin eli kurusun, kurdu da ifadesinde de nedir? Gene Allah'ın selamıdır. Ama bahsedilen kişi olduğu zaman, bu firavun olabilir, iblis olabilir, müşrikler kafir olabilir. Ne vardır? Bunun ikisi arasında muhakkak ki bir üstünlük vardır. Evet kardeşlerim. Şimdi bir şeyin bir benzerliği derken, yani ikisi de Allah'ın kelamı ama kelam olarak evet benzerlik var ama mana olarak içerdiği şey olarak nedir? Birbirine denk değildir. Bunu nasıl anlarız? Nasıl bir misalle anlarız? Mesela sizden biri diyor, yarım müt bir sağ bir şey bile... E, şey, sizden biri diyor, Uhud dağı kadar altın e, tasattuf etse, sadaka olarak verse, benim verdiği o diyor yarım müt şeye, sadakaya ne yapamaz? Denk gelemez. Verilen nedir? İkisi de sadakadır bir az bir sadakadır. Sahabenin verdiği aman diyor, ama diyor sizin verdiğiniz Uhud dağı kadar dahi şeye ne yapamaz? Eşit olmaz diyor. Evet kardeşler. Yine Şeyhul İslam İbni Teymi'ye rahimullah diyor ki bir insan diyor kul huvallahu ahadı okuduğu zaman muhakkak onun diyor üçte bir Kur'an'ı okumuş gibi ne vardır? Ecri vardır, sevap vardır ki hadis'te bunu ne yaptı açıkça ifade etti. Lakin kardeşler bunu derken yani bu e, düşünün işte 200 sayfaya tekabül eden üçte bir kısmını okuyan kimsenin aldığı bir sevabı alır mı? Yani bir insan tutacak sadece kulluhu ahad suresini okuyacak ve diğer taraftan bir insan tutacak 200 sayfalık bir Kur'anı okuyacak. Şimdi Allahu alem en doğrusunu Allah bilir. Bu e, tıpkı sanki bir e, şehitlik meselesi gibi. Yani çünkü Allah Rəsulü sallam beş şeyden ölen şehittir. İşte e, sel olsun veya yangın olsun veya karın ağrısı hastalığından olsun veya boğularak e, Allahu alem olsun. Bu Çok tür şehitler, bu tür ölenlere şehit e, ismini verdiği gibi Allah yolunda ki Allah Azze ve Celle la ilahe illallah yüce olsun için e, meydanda ölen kişinin adı şehit herhalde ikisi arasında ne vardır bir e, fark olması gerekiyor. Allahu Alem bu da nedir? E, bunun gibi bir şey ki insan bunları okuduğu zaman yani diğer Kur'an-ı Kerim'in diğer kısımdan okuduğu zaman her harfine muhakkak sevap alacağı gibi oradaki asıl önemli olan Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yasaklarını e, tatbik etmek, uygulamak veya Allah Azze ve Celle'nin kısaslı olarak peygamber kısalarında alması gereken nedir? İbretleri muhakkak alması gerekir. Şimdi kardeşler hiç şüphesiz ki e, okumadaki huşu her şeyden çok daha önemlidir. Yani düşünün bir insan şuursuz bir şekilde tekrar edecek, tekrar edecek ama nedir? Ne bir düşünme var, ne bir tedebür var böyle okumaktansa nedir? Kur'an'ın diğer kısmını huşulu bir şekilde okuması çok daha efber. Yani düşünün bir insan namaz kıldığı zaman huşulu bir şekilde kalbiyle Allah Azze ve Celle'ye e, yönelerek namaz kılmasını düşünün, bir de böyle ya kılayım da kurtulayım şeklinde e, bir namaz kılması nedir? Vardır. Hiç şüphesiz ki insanın tebebbür ederek, manalarını düşünerek ve e, alacağı dersleri alarak emirlerle, nehirlerle yerine getirmesi nedir? Çok daha farklıdır. Burada önemli olan nedir? Bunu tebebbürlü bir şekilde Okumak ve yerine getirmektir. Evet kardeşlerim, yine bu hadiste çıkartılan derslerden bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının çeşitliliği göz önüne alınıyor ve yine birbirleri arasında nedir üstünlük olduğu ön plana çıkıyor. Çünkü düşünün orada bir ahad sıfatı, orada bir sanat sıfatı gerçekten tevhidin içine aldığı, Allah Azze ve Celle'yi öven, Allah Azze ve Celle'yi hamd eden, sena eden isimlerdir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da buna vurgu yapmış ve bunun nedir? Kur'an'ın sevap olarak üçte birine denk olduğunu ne yapmıştır? veya edilmiştir. Ki Kur'an Allah, Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Ve e, kelamı da nedir? Allah Azze ve Celle'nin sıfatından bir tanedir. Söz sıfatı. Evet kardeşler. Şimdi e, iklası bu hadisle alakalı e, söyleyeceklerim benim bu kadar. E, aslında e, şeye girecektim ama ona da girmedim. E, özellikle ahat ve samet sıfatının tesiriyle alakalı. Burada sormak istediğiniz soru varsa onu alalım. Ayetinde bir söyle. Şey, İhlas suresinde Kul huvallahu ahad Allahussamet lem yelit ve lem yulet ve lem yekullahu kufuven ahad. De o Allah Ağzim birdir. Bir. Tamam. De ki o Allah birdir. Allahus samet, samettir. Lemmenit hmm. ve lemmenit, doğmamıştır, doğrulmamıştır. Ve lemme kullehu kufvenat, hiçbir şeyde ona denk olmamıştır. Ahad ve samet sıfatlarının özellikle samet sıfatı hmm. e, inşallah bir dahaki dersimizde anlatmaya çalışacağım. Benim söyleyeceklerim bu kadar kardeşlerim. Benim bir eklemek istedim. Buyurun alalım. Cihad batlarına okursanız kardeşler, sahabenin bir tanesi namaz kıldırırken Zanlı Suyu'nun akabini hep İhlas Suresi'ne şey, okuyoruz. Allah Resulü'ne şikayet ediyorlar sahabeyi. Aleyhisselatü Vesselam sahabeye diyor ki sen bunu neden okuyorsun? Ben Rabb'imi çok seviyorum. Ben çok sevdiğim için de her okuduğumdur. diyor Zanlı Suyu'nun ihlası da ekliyorum Allah Resul diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ben bunu biliyordum ama sana ikrar ettirmek istediğiniz Rabb'un da seni çok sevdiğini. Evet. Yani bu da gösteriyor ki sünnetullah'tır bu. Cehat tablarında buluyorsunuz. Benim biraz tereddüt ettim Buhar'da, bu abi kitabını falan okudum. Tereddüt ettiğim olay söylemeyeyim o cehat tablarında. Bir sonra kardeşimiz var. Evet. Tereddüt ettin benin o halin. Rabb'un da seni seviyor. Evet. Bu da gösteriyor. Diniz her namazda zamlu süre olarak İhlas'ı her rekatte okuyabilirsiniz. Yani ikinci de okuyabilirsiniz, birinci, birinci de okuyabilirsiniz. İşte Ali'den rivayet var zaten. Allah'a tam, her iki rekatta da zilzalı oku Yani Bu da gösteriyor ki, birinci rekatta da zilzalı okunur, ikincide de aynısı okunur. Yine İhlas Suresi alakalı umumen Ayşe annemize diyor ki, yani salatü vesselam yürütçiydi de diyor, Kur'an hatmetmekten aciz misin ya Ayşe diyor. E Allah'ın Resulü görmüyor mu ben diyor, zaten zayıf birisi. Yani etim ne budum ne, ben sabaha kadar tutursam ne yaparım, ölürüm demek istiyorum. Ya Ayşe diyor, kullan başlayan sureler diyor, misal İhlas suresi üçte işte birine Kâfırın dörtte birine felak, naz, onlar diyor. Altıda birine nedir? Denktir. Sen bunları okumaktan aciz misin? Evet. Bu da gösteriyor ki, kuldan başlayan surelerin Allah indinde çok büyük neyi var? Eczi var. Demin de Allah alem dediği meseleyi biraz değinmek istiyor. Şimdi Kur'an ve sünnette gelen ifadelere baktığımızda bazı naslar vardır. Ee, sevdirir, teşvik ettirir ve insanı ne yapar? Yani adapte eder. Bu gibi faziletlerde direkt o yapılanlarla aynı oranda ele alınmaz. Fazilet bakımından ele alınır. Mesela Kur'an'ın diyor her harfini hatalı bile okusa iki kıraat nedir? Sevabı vardır, eceli vardır. Bu neyi gösterir? Seni Kur'an okumaya teşvik. Birçok insan der ki ya ben bilmiyorum, okuyanmıyorum. Hatalı bile olsa, her harfine ne varmış? Eceği var, bak bu senin nedir? Ne Bir teşvik var burada. Veyahut adam diyor, benim kafam çok kalın Ya kafam. Fatiha'yı bile ezber, ezberleyemiyorum, ne diyor? Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber <gülüyor> namaz kılman için, Müsa'nın için nedir? <gülüyor> Yeterlidir. <gülüyor> bu adam da ki ya ben sure büyüyüm namaz kılıyım. Yani da öbürü bir teşviktir. Aynı bu ihlak sureti, işte kafirin sureti, felak mülis suresi bunlar da nedir? Bizim Kur'an okumamız için, sureleri ezberlememiz için, onların üzerinde hakkıyla düşünmemiz için nedir? Bire e, fazilet bakımında ecir gösteriyor. Yani Müslüman'ı Kur'an'dan koparmamak. Bununla haşir neşir etme ve demek ki rivayet hatırlatacak olursan, ya işte bir insan bir gecede, bu gündüzde kast edemiyor, gecede. Yani şu hat aciz mi? Yani üç ikna okumaktan aciz mi? İşte dört e, kafirin suresi okumaktan aciz mi? Altı felakat suresini okumaktan aciz mi? Derken, bu da gösteriyor ki gece altı yani bu sualleri okursanız, gibi yani bir var. Bir neyi var? Tevabı var, ecrü var. Bunlara da dikkat etmemiz gerekir. Ve yine İhvas Suresi hakikaten e, Allah'ın isim ve sıfatlarını öyle bir içine almıştır ki e, nuzul sebebi üzerinde biraz daha harın dursaydı aslında daha net bir, orada bir açıklama oldu. Biliyorsunuz müşrikler Allah Resulü'nün e, ümreye hacca çıktığında kendisini durdurdular ve hacca durmadılar. Orada Hudeybiye'ye anlaşması oldu. Hakikaten Müslümanlar için de dönüm noktası olmuştur. Hepimize Hudeybiye anlaşmalarını teker teker maddelerini okumamızı tavsiye ederim. Çünkü Ömer kadar hiddetleniyor. Allah'a resimler çıkıyor. İslam hak değil mi? Allah hak değil mi? Dinimiz hak değil mi? Ha, niye o zaman bunu e, onaylıyoruz? Allah Resulü sıkıntı ediyor. Ebu Bekir'e gidiyor. Daha sonra bunun vahiyle olduğunu anlayınca başına bir bela inecektir. Korkuyor ve yaşlarını sarıyor. abbuna ne yapıyor? Tövbe istifara gidiyor. Bu önemli bir mesele. İşte Aleyhisselatü Vesselam'a orada Mekke'nin çok iyi konuşan hatıplarından müşterilerinden birini çıkarıyorlar. Allah Resulü sinirlendiriyor. Ne, ne yer, ne içer? Altından bükülmüşler mi? Çocukların Allah Resulü müşkül yüreğe evet. yüklüyor, öyle evet. öldürmene. Zibil araya giriyor. Kanadım evet. şimdi sakinleşiyor. Senin zaptından emrediyorum. Ne doğulmuştur, ne de doğurulmuştur. Ve sayılacak her şey onu uğramakta diyor. Sen yani bırakılmıştın dedi. İşte İmaz suresi böyle önemli surelerden bir tanesi bu ve iniş yerinde çok önemlidir. Bu aradım tabii. Kafir öldürmeye yürüyor. Öldürse Allah Resulü'nü ve sahabe linç edecekler için de işte, silah bile yok. Çünkü silahsız gitti. Ne oluyor? Evet. O vaziyette üzerine yürüyor adam. Allah Resulü ne yapıyor? Araya giriyor. İşte İhmet Suresinin inişi de Müslümanların üzerindekine de hatta yaşamış öldürmüş toplumda Kur'an'da 114 sure yoktur. 10 tanedir. Herkesin evlerine bak. Veyahut camide okunan hep on tane de. En başında ne çeker? <gülüyor> Suresi çeker. O da bu yerin çok çok önemli meselelerden bir tanesidir. Allah bu surenin faziletiyle bizleri incirlendirseniz, evet. çok önemlidir. Bir de ders sistemini yakalamış olursanız arkadaşlar ben haca gittiğimde de gördüm. Okuduğum kitaplarda da gördüm. Biz bu dert sistemine belki biraz yabancı Ama alışmanızı tavsiye dönüşüyoruz. Çünkü şu an ben de Bukhari'den belaya şerfler hazırladım. Hep bu yönlü sohbetlere. Başlamadım ama bu yönlü sohbet hazırladığına. Alimlerin yapmış olduğu sohbete baktığımızda, Allah kendilerinden razı olsun. Tanışmış olduğumuz nedir? Bu Bukhari'ye ya da kimdir? En çok arkadaşım dedim aşk kafayı falan da veyahut Müslüme Şerh yazanlardan evet. kim evet. İmam Nerevi. Bakın şimdi, hadisi ver. Hadisimiz nedir? İhlası <gülüyor> kim okursa, Kur'an müştebirine nedir? Denk. Belki asla Alim yazar, rahvisi falandır. Çünkü Müslüm'ün mukaddimesine bakarsanız, şüphesiz ki bu din bir Kimden aldığımıza ne yapın? Çok dikkat edin diyor. Çünkü geçmişte yaşamış olduğunuz şu toplumda Osmanlı'nın yok olduğu zamanlara bakın. Şu Afrika'daki Libya'nın, Cezayir'in, Fas'ın, Tunus'un hepsi bizim Ankara gibi vilayetlerimiz. Bunların gitmesi neden olmuştur? Hep orada alim geçinen insanların Osmanlı'ya kafa tutması ve isyanlar teşvik etmesi. Kardeşleri birbirine ne yapmıştır? Ayırmıştır. Neye yaramıştır? Ha bak, başa geçen Sıralınlar daha bir Kendileri tarafından dinç ediliyor. İnanın o zaman Sultan Vahdettin'in yaptıkları kitaplardan naklediliyor. Sultan Vahdettin dünyadaki en güzel istihbarat teşkilatını kuran insandır. Hala bütün dünya onun modelini alıyor. Bu göndermiş olduğu eğitimli insanları oradaki insanları tutturarak buraya getirmiş, baktıklarında hepsinin sünnetsiz olduğunu görmüşler. Evet. Yani alim dediğimizde, alim böyle basit bir şey nedir? Değil. Alimin ne olduğunu ne yapacağız İrdeleyeceğiz. İşte burada da şüphesiz ki dediğim, bu din ilimdir. Sünden ardında ne yapın? Dikkat, Dikkat edin. Muhakkak sahabeler bunları irdelemeyiz ama en azından mesela Ebu Said El-Hudri er kimdir? ve Vesselam'ın öldüğünde dikkat ederseniz kaç dönmüş? Allah Resulü'nün arasında ne var? öldüğünde peygamber var. 14 yaşında bir sahabe. Yani. Mi? Tabii ki tabii ki. Tabii ki. haber nedir? Fatihlerinde niye? Çünkü çoğu savaşlarda öldüler. Yaşları yaşlıydı. Allah Resulü'nden sonra biraz sonra ne yaptılar? Defaletti mi? Ama bu çocuk sahabeydi. Sahabelerden de aldıklarıyla ne yaptı? İnsanlara yön gösteren sahabelerden bir tanesidir. Çok hadis rivayet etmelerinin sebebi bunlar. Ayşe annemizin, İbn Abbas'ın, Ebu el-Hudri'nin, İbn Ömer'in, bunlar çocuk sahabe. Bunların çocuk olmaları hasebiyle ne yapmışlardır? Hadisleri daha fazla. Kırh insanlara daha çok ne yapmış anlatmışlar. Bu da nedir? Çok önemlidir. Yani alimlerin ders metodu bu şekildedir. Rabi hakkında bilgi, isnat hakkında bilgi ki isnata girmiyoruz. Neden? Bu halib ayetleri. Bu halib sorgulamıyoruz. Çünkü Kur'an gibi nedir bizim için? Yani sahih olan Allah kelamı gibi sözlerdir. Sorgulamadığımız için isnata ne yapıyoruz? Girmiyoruz ama bir ve bir neyseydi Ebu Davud dese burada ne yapalım? Isnat da. Girebiliyoruz. Ama burada girmiyoruz. Burada anlatan, nakleden olduğu gibi bir de oradaki gelen nafızlarda ayıklanması gereken meseleler. Mesela burada çok önemli. Kur'an'ın üçte birine denk. Alim bunu tutuyor, açıyor. <gülüyor> denk derken ne olabilir? Mesela ahkam bölümü dedik. Dua bölümü, emir ve yasaklar. Başka bir alim de tutuyor. Diyor şöyle şöyle de Olabilir. ne yapabilir? Olabilir. Bunların hepsi nedir? İlimdir. Demek ki İhraz Suresini okurken bu öğrendiklerin yani Suresini bir okuduğunda bu sefer düşünmen de o sureye böyle odaklanman da senin imanın artması da nedir? Çok çok önemli şeylere gidiyor. Ama topluma gittiğimizde El-Fatihe, Üç İhraz, bir hemen cenazeyi ne yapıyorlar? Gönderiyor değil mi? Halbuki buradaki öğrendiğinle toplumun zihnindeki nedir? Farklı. Biz toplumdan farklıysak ki öyle farklı olduğumuzda bu tür rivayetleri öğrenerek hayata geçirerek ne yapacağız? Düzeltmeyeceğiz. Ve isim sıfat elbette ki çok açılması gereken meselelerden bir tanesi. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını bilen bir insan ayağını atmaz kulaklar kaymasın çünkü tevhid cennete girecek. Tevhidi yaşamayan, tevhidi anlamayan bir insan ne yapmayacak? Cennete giremediği gibi dünyadaki yaşantısını da ne yapar? Kaybetmemek için elinden gelen her türlü çalışmaları yapar. Ona göre hayatını tanımlayacak. Ama Müslümansa tamamen hayatını ahirete göre verenler ve ona göre ne yapar? Hareket eder gibi. İşte iddia süresini insana kazandıracaklar. Bu. Çünkü peygamberin karşısına çıkan bir şekli İhnaz suresi aynı zamanda bizi kafirlerle de ne yapıyor? Hayır dedi. Düşünce bazında. Büyük senin Rabbin ne? Ne yer ne içer? Allah belalarını versin. Bir zaman bir Tuncel'le biriyle karşılaşmıştım. Haşa, senin rabbinin ayak numarası kaç demişti. Yani sadece o kafirler şu surenin indiği zamandaki kafir değil. Bugün de Aynı düşünceyi ne yapabiliyorsunuz? Fazlasıyla. Fazlasıyla. Yani sadece isimler değişiyor. Sadece. Evet, evet. Şaban böyle kızda halka evi vardı. Bir gün beni çevirdiler. Onlarla tartışmaya ilgili. Tümceliyle düşündü. Aynen bana da soruyorsunuz. Daha çok sordu. Sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Allah Resulü'nün karşısına çıkıp da senin Rabbin ne yer, ne içer, altında mı, gümüşten mi, kaç çocuğu vardır, kızları nasıldı diye sormasın. Bu aynı soruları ne yapabiliyorsun, görebiliyorsun. Bir de bununla alakalı bir nakit daha var. Böyle bir zaman gelecek ki diyor, bilmiyorum, böyle insanlar çıkacak ki diyor, şunu kim yarattı? Allah bunu kim yarattı? Allah, haşa Allah'ı da kim yarattı diye topluluktan çıkacak, siz diyor İhlas suresini okuyarak kaçın geçtim. İşte, Haçalı'nın haçı neyi tavsiye ediyor? İhlas Suresini okumayı. Demek ki ihlas Suresini okuma insana nafı şükrünü de götürebilecek bir meziyet sunan e, surelerden ikaresi. Allah bize olsun. Allah razı olsun. Evet kardeşler. Soru, bir, bir dahaki hafta ben bitireyim inşallah. Espanik Allahümme ve bihamdik. Şervel la ilahe illa entez. Tegfir ve kuvvetü Ve ahire da'vana elhamdülillahi abdülillahi. Allah razı olsun. olsun.